Çocuklarımın biri 13, diğeri 14 yaşında. Namaza alıştırmaya çalışıyorum ama ben söylemeden kılmıyorlar. Ben haydi namaza dersem kılıyorlar. Söylemediğimiz takdirde herhangi böyle bir çabaları yok. Namazı sevdirmek için neler yapabiliriz? Hocamız ne tavsiye eder demişler. Evet, sevdirmek neyle olur? Mesela çocukların sevdikleri şeyler vardır. Kimisi çizgi film sever, kimisi muz yemeği sever, kimisi işte... Yani bir şeyler sever çocukların. Evet. Böyle bir yapısı vardır. Peki çizgi film seyretmeyi seven çocuk namazı niye sevmez? İşte bu konuda biraz düşünmek lazım. Ha Çizgi film çocuğa cazip geliyor. Küçük yaştan itibaren. Mesela benim torun diyelim 2 yaşında henüz basmadı ama o da izliyor. Daha abisiyle birlikte ne yapıyorlar? Çizgi filmleri seyrediyorlar. Cazip geliyor çocuklara. O halde namazı cazip kılmak lazım. Bunda müttefikiz değil mi? Yani tabii, cazip tabii. kılalım. Ancak namazda bir sıkıntı var, zorluk var. Abdis alınacak, belki uykudan kalkılacak falan buna benzer şeyler var. Ne yapılabilir? Bir defa çocuğun namaz kılmanın gerekliliğine inanması lazım. Niçin namaz kılmam gerekiyor? Bir, Allah emrettiği için kılmadığım takdirde Cenab-ı Hak beni sevecek mi, sevmeyecek mi? Bu konuların yavrulara anlatılması lazım. Niçin namaz kılmamız gerektiği üzerine biraz duracağız. Diğer bir mesele, anne baba olarak aile hayatında bunu örnekleriyle onlara göstereceğiz. Yani sanki yemek gibi, öyle yemeği vaktinde yemek nasıl yeniyorsa öğle namazı vaktinde de, öğle namazı kılınıyor. Bu çocukların aslında zihnine yerleşir. Ee, örnek olmak gerekiyor, bir tanesi o. وَأَمُرْ اَهْلَكَ بِالسَّلَاةِ bir aleyha buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani siz namaz konusunda hassas ve sabırlı olursanız, aileniz de inşallah size benzemeye çalışacak. Bu noktaya dikkat edelim. Sonra ne olabilir? Yavruyu teşvik etmek, yani namaz kıldığında bir takım mükafatlar olabilir, ikramlar olabilir, çocuğun hoşuna giden şeyleri, ona yapmak suretiyle de namaza ısındırmak mümkün. Başka ne olabilir? Mesela o çocukların şöyle dindar, ahlaklı, terbiyeli insanlarla arkadaş olmasını temin etmek de önemlidir. Ancak günümüzde maalesef e, bu konu yara aldı. Yani aileler falanca abi falanca abi diye gönderdikleri kişileri e, belirli bir tarihte gangaster olarak en azından yöneticileri durumunda olan kişileri görünce e, bu abilere de itimat etmez oldular. Böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani tertemiz çocuklar idi. Fakat onları idare edenler yaramazlık yaptığı için o çocuklar da artık güvenilemez, güvenilmez kişiler pozisyonu edindiler. O yüzden bu noktayı söylerken dikkatli olmak durumundayım. Yani güvenilir, saygın, ahlaklı, dürüst çocuklarla arkadaş olmak. Bu gayet normal bir cümle ama 15 Temmuz'dan sonra sıkıntılıdır bu, bu cümle. Buna rağmen dikkat edilsin. Yani iyi arkadaşlar, iyi dostlar edinirse bu yavrular, onlar namaz kıldığı takdirde bu da kılacaktır. Yani çocuklar birbirinden etkilenirler. İyi arkadaş edinmeleri sağlanacak. Özetle ne yapıyormuşuz? Güzel ahlaklı arkadaşları olsun dindar. Siz evinizde namaz kılın, güzelce yapın ve evladınız sizden örnek alsın. Çocuğunuzu namaz kıldığı takdirde ödüllendirin. Ne yapabilecekseniz, çocuğun hoşuna giden şeyler olabilir. Bunları yapın. Çok ısrar, çok kelam etkili olmayabilir. Yani çocuğu rencide etmeden bir takım tavsiyelerle ibadete yönlendirmeniz mümkün. Bu da kavlileyin olacak. Yani yumuşak dil. Yumuşak üslupla bunu yapacaksınız. İnşallah o yavrular namaza alışacaklar. İnşallah diyelim.